gerçekten biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik Kadir gecesinin ne olduğunu sen bili misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır o gece melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. O gece şafak atıncaya kadar bir esenliktir.